Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhaba sayın dinleyicilerimiz 94.9 Açık Radyo'da yine Hukuk Güvenliği programında yine Sayın meslektaşımız avukat Duygu Tuğçe Köksal ile birlikteyiz Bizi kırmıyor Çok mutlu oluyoruz kendisini ağırlamaktan Niye? Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi Uzmanı ve İnsan Hakları Mahkemesi Ve Anayasa Mahkemesi sürekli e, Kararlar veriyorlar Ya da karar verme Beklentisi içinde biz Onları izlemek durumunda kalıyoruz Şimdi o hal yedinci kez Uzatıldı e, aslında Mart sonundaki toplantıda Milli güvenlik kurulu bir tavsiye karar vermeyecek Meyince, hmm. Mehmet Uçum da son kez uzatıldı. Daha uzatılmadı demişti Şirin Payız'ın röportajında. Biz acaba uzayacak mı uzamayacak mı diye bir iyimser beklenti içine girmiştik. Ama siz bize söylemiştiniz daha önceki <gülüyor> katılımınızda programımıza Fransa taklit ediliyor. Orada iki yıl uzadı. Türkiye'de de beklediğim iki yıldır demiştiniz ve Haklı çıktınız. Bakalım. <gülüyor> Dün medis evet. başbakanlık tezkeresini hızla onayladı. Hı -hı. 18 Temmuz 2018'e evet. kadar 7. kez uzatıldı. Tam 2 yıl olacak. Tam 2 yıl evet. olacak. Evet Bekir Bozdağ açıklamasını şöyle yapmış. O hal ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için zamana ihtiyaç duyulması. Bundan sonrası ilginç Hı -hı. FETÖ. PYD, PKK, KCK, DH ve kpc gibi bilumum terör örgütlerine dönük tedbir ve kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması... Ve aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi. Hı -hı. Yani aslında bu açıklama Venedik Komisyonu'nun ya. yaptığı eleştirinin ne kadar haklı olduğunu söylüyor. Çünkü sadece ile mücadele ya da kalkışmanın basılmasına yönelik hukuk devletinin, demokrasinin korunma, korunması için diye çıkılan yolda siz artık diğer terör örgütlerini de hedefiniz aldınız. Hı -hı. Terörle mücadele etmek için o halin adına gerek var mı, ölçülü müdür diye bir Soru sorulmuştu. Görüldüğü gibi diğer e, terör örgütlerine yönelik bir genişleme var ve terörle mücadele bitmediği sürece sanki olağanüstü halde bitmeyecekmiş gibi bir e, algı <gülüyor> yaratıyor. Merak uyandırıyor. E, buna yeri geldiği zaman Tabii. değineceğiz. Şimdi... E, Bilmiyorum Avrupa'da böyle kısa aralıklarla erken seçim yapılan başka bir ülke var mı? Ya da böyle bir saçma soru olur mu diyeceksiniz Avrupa hukukundan söz ederken. Neyse biz bugün konumuza dönelim. Hukukcuyuz hala adil yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, acaba yüksek mahkemeler, Hı. bireysel başvuruları karara bağlayan anayasa mahkemesi ve insan hakları mahkemesi, Hı. E, makul sürede yargılama yapıyor mu? İş yükleri nedir? Hı -hı. Ne olacak bu yüksek mahkemelerin hali? <gülüyor> Ahim dahil değil mi? <gülüyor> i̇nsan Hakları Mahkemesi dahil. Çünkü orada da ciddi bir problem var. Evet. Öncelikle herkese ben de merhaba demek istiyorum. Çok mutlu oldum yine davetiniz için. Aslında bugün konuşmak istediğimiz e, konu e, daha çok an, insan Hakları Mahkemesi'nin gidişatı ne olacak? Evet. Bu iş yükü. Evet. E, Kopenhag bildirisinden bahsetmiştik Yaha, evet. geçen yayınımızda. Ona değineceğiz zaten ama e, önemli bir hususu da değinmeden geçmek istemem. Birincisi tabii ki Ulusal gemenlik Bayramımız, Ulusal gemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Ulu Önder Atatürk'ü ve bu güzel vatanı bize emanet eden Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle de almış olalım. Aynı zamanda ikinci bir kutlamada yapmak isterim. Anayasa Mahkemesi ile alakalı. Anayasa Mahkemesi'nin de kuruluş yıl dönümü. 56. yaşına görüyordu. Yaşına girdi 22 Nisan'da ee, ve e, bireysel başvurununda e, elbette ki o Eylül 2012'den itibaren ama evet. bireysel başvuruya ilişkin de istatistikleri aslında Twitter hesabından yayınladı. Hmm. Ee, ben biraz bağlantı kurdum. Hmm. Ee, kuruluş yıl dönümü nedeniyle demek hmm. ki e, bir takım etkinliklerin içerisinde bu hmm. da olabilir diye düşündüm. Twitter'ı bu şekilde kullanmaları gerçekten güzel. en azından hmm. bilgi verme anlamında, bizleri aydınlatma anlamında bireysel başvuruları ve sayıları istatistiklere ilişkin olarak e, güzel olduğunu düşünüyorum. Heyecanla paylaşmak istiyorlar evet. ve yaptıkları işe önem evet. verdiklerini bize hissettiriyorlar. Öyle Aynen diyelim. De. Güzel sonuçlar bekliyoruz. 2012'den itibaren Twitter hesabından değerli dinleyicilerimiz de bakabilirler. E, ne kadar bireysel başvuru olmuş e, yıllara göre. Bu, bunu belirtmişler. İstatistik verilerini vermişler. Hangi maddelerin daha çok ihlal edildiğini, ihlal iddiası olduğunu vermişler. Burada 6. madde başı çekiyor. Siz de az önce evet. söylediniz adil yargılama kapsamında evet. hukukçular olarak konuşuyoruz diye. Adil yargılama her yerde aslında başı çekiyor. Hı hı. E, özgürlük ve güvenlik hakka bu İkincisi tutukluluklar gözaltı e, kişilerin özgürlüğünden yoksun kalması elbette ki yine hı. başı çekenlerden ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de eğer değerlendirirsek bu anlamda Türkiye için bu hakların yanı sıra hı hı. bir de etkili başvuruyla ilgili şikayetler hı hı. çok gündemde. Evet. E, en son 2017 istatistikleri yayınlandığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili başvuruyu da gördük. Ayrıca hı. ifade özgürlüğü Tabii. elbette Birinciymişiz ki. Birinciymişiz e, yine. Onuncu madde <gülüyor> Ama Anayasa Mahkemesi'nin de bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bireysel başvuruyla ilgili bu şekilde bir istatistiki aydınlatma yapmasını ben çok güzel karşıladım. Bu şekilde bilgi verilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu Fransız Anayasa Mahkemesi de yaptı. Bundan birkaç ay önce onun kuruluş yıl dönümüydü. Hı. Daha doğrusu bireysel başvurunun 10. yılını kutladı onlarda. Hı hı. Onlar da aynen bizim Anayasa Mahkemesi'ne benzer nitelikte istatistikler yayınlamışlardı. Ee, orada durum ne? Orada da adil algılanma mı başı çekiyor? Orada şuna ilişkin yaptılar aslında. Ee, daha çok... Ee, Kanun maddelerinin anayasa mahkemesine hmm. götürülmesiyle ilgili hani hmm. bizdeki soyuz norm denetimi ile yönetimi. ilgili hatta o zaman ben bir yayında zannediyorum ki bir atıf yapmıştım ona da <gülüyor> neredeyse... Büyük bir oran yani yarıya yakın oranda hmm. kısmen ya da hmm. e, tamamen iptal edildiğini görüyoruz. Anayasa hmm. mahkemesi tarafından hep ben onu vurgularım. Müdahil Fransa'da bir mahkeme. anayasa mahkemesi hmm. bir Latin Amerika'daki bazı ülkelerdeki gibi kahraman mahkeme olmasa da Fransa'da bir şeyler yapmaya çalışan en azından e, güçler ayrılığı hmm. hukuk devleti çerçevesinde yürütme ve yasamaya karşı bir Güçlü erk, denetim mekanizması olmaya devam etmeye çalışan bir mahkeme. Hı hı. tam olarak oldu diyemeyiz e, elbetteki e, hani o kahraman mahkemelerde olan şeyler Latin Amerika'daki Amerika'da. ruhu yakalayamıyorlar ama hiç kimse yakalayamadı <gülüyor> e, ama hani Fransa mahkemesi de e, kendi, çapında. kendi çapında diyelim bir şeyler yapmaya çalışıyor diyelim e, biz anayasa mahkememizden de çok ben çok değerli olduğunu düşünüyorum anayasa mahkemesi ve bireysel başvurunun özellikle e, bunu Kopenhag e, deklarasyonunda da birazdan bahsederiz e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru anlamında devletler vurguladılar. Hı hı. Bireysel başvuru hakikaten çok önemlidir. Hı hı. İnsanların haklarını korumada. Çok hı hı. önemli bir mekanizmadır ve bunun iyi işletilmesi gerekir. E, tabii ki bunun iyi işletilmesi biraz kararların icra edilebilirliğine de evet. bağlı. E, çünkü hem Anayasa Mahkememizin kararları hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı devletler hı hı. açısından. O yüzden de ne kadar bunlara uyulursa, yükümlülükler devletler tarafından, devlet otoriteleri tarafından yerine getirilirse hı hı. E, o durumda bireysel başvuru e, hak ettiği, e, hı hı. yeri bulmaya çalışacak. Hı hı. E, o yüzden de Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunu bir kutlayarak aslında başlamak istedim. Hı hı. Bu Twitter hesabındaki istatistiklere vurgu yaparak. E, onun dışında Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili e, hı hı. duruma biraz bakarsak Evet, yani elimde İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2017 yılında hı hı. Evet, açıklanan bilançosu de. var. Bir ee, Doğu Çevre'lerde Ocak ayında yayınlanan bir haber, Kayhan Karaca'nın haberi. Hı hı. Ee, mahkeme Başkanı Guido Raymond mi nasıl okunuyor? Raimondi'nin <gülüyor> Raimondi. açıklaması var. <gülüyor> ee, evet, 1-1 ee, 2018 itibariyle yani 2017 sonu itibariyle 47 Avrupa Konseyi ülkesinden gelen toplam dosya sayısı 56.250. Oh. Ama biraz sonra daha büyük, büyük rakamlara <gülüyor> ulaşacağız. Türkiye yüzünden bu rakam önce şişmiş. <gülüyor> o Halik meselesi yüzünden sonra inmiş. Romanya ilk sıradaymış. Hı -hı. Hakkında en fazla dava başvurusu Tabii. o ülke hakkında yapılmış. E, 9.200, hı hı. E, 9.920 Romanya'nın dava sayısı. Hı hı. Sonra Rusya geliyor, 7.747. E, Türkiye için üçüncü sırada, 7.518. Bizi Ukrayna izliyor, yine 7000'li bir hı hı. rakam, 7.112. İtalya, 4.655. Macaristan, 3.000 küsür. Azerbaycan, 2.027. Biraz sonra. Ne olacak bu Azerbaycan evet. hali demek Aslında zorunda kalacak. Aslında tartışacağız galiba bugün. <gülüyor> Sonra Gürcistan 1924, Ermenistan 1819, Polonya yine 1403. Baktım e, acaba bu diğer ülkeler kurucu ülkelerin durumu ne? Fransa 359, Almanya 167, İspanya 168, İngiltere 330 dava ile mahkemenin önünde derdest davalar bunlar. Şimdi e, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın toplam iş yükü yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyormuş İnsan hakları mahkemesinin. Hı hı. E, durumu ortada. Hangi ülkelerde demokratik işleyişle ilgili sorun olduğu ve bireylerin şikayetçi olduğu ortada. Romanya iş yükünün yüzde 17.6'sını, Türkiye 13.3'ünü oluşturuyormuş İnsan hakları mahkemesinin. Ee, Ukrayna'nın ardından ikinci sırada tamamlamış bir sene önce 12.600 sayıyla. Hı hı. Şimdi tabii bir darbe girişimi olduktan sonra Türkiye'nin rakamlarında bir şişme var. Hı hı. Ee, 2017 başındaki sayı 79.750. Ortalarında bu sayı 93.200'e ulaşmış. Sonra Venedik Komisyonu'nun araya girmesi e, raporunu yayınlayıp bir ara hı hı. E, komisyon kurun, e, yeni bir başvuru yolu yapın. Çünkü Anayasa Mahkemesi ben denetleyemem o, hı hı. olağanüstü al KHK'larını deyince herkes etkisiz artık Anayasa Mahkemesi'ne evet. başvuru deyip İngilt e, şeye gitmişti, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişti. İşte bu biraz durumu rahatlatmış. O Halik'in kurulmasıyla beraber 30.063 tane başvuruyu kabul hı hı. edilemezlik kararıyla iade etmiş Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye hakkında verdiği rakam 31.500'e ulaşıyor karar olarak. Tabi bu kararların büyük bir kısmı şey iade kararı. O nedenle şu an elindeki sayı 56.250'ye düşmüş. Ee, geçen sene İnsan Hakları Mahkemesi 1068 tane karar vermiş. Türkiye hakkında da 116 karar Hı. vermiş. Rusya birinci onun hakkında 305 karar vermiş. Şimdi Türkiye hakkındaki 116 karara baktım. 99'unda ihlal tespiti hı hı. var. En az bir madde. Bazılarında birden fazla madde ihlali var. E, geriye kalan 17 kararın dördü ihlal olmadığı yönünde düşünebiliyor musunuz? Hı hı. 116'da dört sadece ihlal olmadığı. Tabii. Bu da ayrı bir mesele. Yani başvuruların... İsabetli olduğunu Hı. söylüyor. Şimdi siz biraz sonra bize anlatacaksınız. Kopenhag bildirgesi gibi diğer bildirilerle basitleri elemek istiyorlar. Evet. Ciddi ağır ihlalleri öne almak istiyorlar. istiyorlar. Evet. Tek hakime 14. protokolle red karar yetkileri verdiler vesaire. Şimdi 16. oğlu protokol gündemde onun başka sorunları var ama Türkiye için de ben çok şaşırmadım ama önemli buluyorum. Vurgulamak istiyorum. 116 kararın sadece 4'ünde İhlal saptaması olmamış. Yedisinde düşme var. O ne demek onu siz gerek... E, anlaşma olmuştur ya da takip edilmemiştir. O, o daha anlamda. Da. Altısı düzeltme ve Hı -hı. tazminat. Ee, gerisini de söyledim. Hı -hı. Kabul edilemezdik o halük yüzünden. Şimdi insan Hakları Mahkemesi'nin durumu bu. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Yani 90'lı yılların sonuna kadar başarılıydı. Ondan sonra 11 oğlu protokol oldu, komisyon kalktığı her şeyi mahkeme kendisi değerlendirdi. Ama bu e, duvarın yıkılması, Orta ve Doğu e, Avrupa'nın da Avrupa Konseyi'ne dahil olması, üye sayısının çoğalması, birey sayısının e, çoğalmasıyla beraber sıkıntılar oldu. Hı hı. Bu sıkıntıları gidermek için hem Bakanlar Komitesi'nin açıklamaları, çağrıları oldu... İzmir toplantısı oldu. Brighton toplantısı oldu. İsviçre'de ismini unuttum. İntel'e arkada Interl oldu, evet. oldu. Oslo'da. Yani bir yığın böyle to toplantılar hmm. oldu. En son e Kopenhag bildirisi. Oldu. Şimdi söz sizde neler oluyor? <gülüyor> çok uzattım. Büyük bir merak içindeyiz. Şimdi Kopenhag bildirisinin e aslında taslak halinden bahsetmiştik sizinle çok eleştirildiğinden bahsetmiştik çünkü ciddi bir devlet vurgusu vardı yani bunun arkasında yatan sebebin de ben o zaman aslında Danimarka ve benzeri ülkelerin göçmenler sebebiyle maruz kaldıkları bir takım başvurular ve bunların eritilmesiyle alakalı bir çaba içinde olduklarını görüyorduk bu yüzden de hani bizim çok eleştirdiğimiz bazen ikincillik ilkesi bizim akademisyenlerimizin doktrinde vesaire eleştirilen ikincillik ilkesi Avrupa İnsan Hakları Yani önce iç hukuk da çözülecek. İç hukuk eğer çare bulamıyorsa son tahlilde ben geleceğim meselesini Kopenhag bildirgesinin e, taslı şu şekilde algılıyorduk. Devlet odaklı. Yani ikincillik ilkesi sen ikincil bir pozisyondasın. Esas devlettir. Devletin takdir yetkisi vardır. Biz buna işte takdir yetkisi doktrini deriz. Takdir yetkisi vardır. Evet bazı konularda kontekstlere, bağlamlara göre değişir. Haklara göre değişir. E, bu 6. Ee, maddeyi e, devlete bırak meselesi yani en exact. çok sorun Aynen. adil argılamadan geliyor. Devletin takdir etkisini geniş tutalım meselesi. Evet. Özellikle son dönemde tüm Avrupa ülkeleri açısından evet. baktığınız zaman hani Türkiye'de dahil, Fransa'da dahil, İngiltere'de dahil, Rusya'da dahil hı hı. E, bir terör tehdidi var. Ulusal güvenlik ilgili bir takım kaygılar var ve bunlar haklı kaygılar ee, ve bununla ilgili olarak ve göçmenlerle ilgili başka bir mecra var onunla da alakalı ülkeye kabulleriyle ilgili kamu düzeniyle alakalı kaygılar var ee, ve bunun çerçevesinde bu takdir yetkisi doktrinini genişletmek istiyorlar daha çok takdir yetkimiz olsun ve mahkeme daha az karışsın hatta hiç karışmasın bazı konularda. Kopenhag bildirisinde şu önerilmişti. Avrupa Birliği şartında da olan devletlerin anayasal gelenekleri hmm. dikkate alınsın. Her devletin anayasal gereklilikte kültürel, anayasal vesaire geleneklerine dikkate alsın insan hakları makinesi ve müdahale etmesin. Devlete bıraksın her şeyi demişlerdi. İşte bu kabul edilmedi. Zaten aynı Son yapıda çerçevede. da iki devletler. Çok yeni kurulan devletlerle, çok eski devletler, gelenekleri olan ve gelenekleri olmayan, tartışmalı evet. olan, hani devletler olmayan var. diyemedim. <gülüyor> Nasıl onları bir arada Tabii, değerlendirecek? Yani i̇nsan Hakları Mahkemesi'nin amacı şudur. İkincilik ilkesi neden var? Devlet temelli değildir ikincilik <gülüyor> ilkesi. Şunu söyler. Hatta Kopenhag bildirisinde de bir madde olarak bunu özellikle ders ettiler. Ben dedi ikincilik ilkesini hak ve özgürlükleri kısıtlayan hatta ortadan kaldıran bir biçimde kullanmıyor. Ben şunu diyorum. İlk derece mahkemeleri ve devletlerin otoriteleri, makamlar ee, bu hilal iddialarına benim içtahadım çerçevesinde, ortaya koyduğum bugüne kadar kriterler çerçevesinde hı hı. çözüm bulsunlar etkili biçimde. Bulamıyorlarsa yani benim kriterlerimi uygulamıyorlarsa en son tahlilde gene ben zaten müdahale edeceğim diyor. Hı hı. Ben ikincilik ilkesinden bunu anlıyorum diyor insan hı hı. hakları mahkemesi. Hı hı. Ama işte devletler bunu sen ikincisin sen karışma sen hı hı. oturduğun yerde otur. Ne Her şeyi peki? biz halledelim. Peki ne yapacak insan hakları mahkemesi? İşte bazı konularda hiç devreye girmesin hatta diyorlar. Hmm. Bunu da nasıl çözeriz diye düşünmüşler ilk taslakta. Devletle insan hakları mahkemesi arasında politik görüşmeler olsun. Hmm. Biz gelelim anlatalım. Hmm. Ee, bu niye böyle olmaz? Burada niye ihlal çıkmaz? Biz anlatalım. Şimdi insan Hakları Mahkemesi elbette ki ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları eleştirilerde insan Hakları Mahkemesi de bununla ilgili bir görüş yayınladı. Kabul etmediler ve dediler ki hayır politik görüş, siyasi görüşme olmaz. <gülüyor> ee, mahkeme bağımsızdır. Mahkemenin kararı bağlayıcıdır. <gülüyor> Bu çerçevede elbette ki bir takım e, üçüncü taraf olarak başka devletler müdahil olabilirler. <gülüyor> Derdest davaları, Tabii görüş ki. bildirebilirler ama... <gülüyor> O yasal prosedür içerisinde hı hı. neyse sözleşmenin ortaya koyduğu prosedür evet. bununla ilgili daha çok katkı olabilir. Hatta Kopenak, midahil olabilirler, midahil taraf olarak yerlerini alabilirler ama hükümet olarak değil mi onu soruyorlar. Hükümetler mi gidip mahkemeye gidip, e, politik bir takım görüşmeler, hı. siyasi görüşmeler yapılsın. E, resmi olmayan diye taslakta vardı. Ama bunlar kabul edildi. Bizim Kopenhag bildirisi e, şu anlamda pozitif bakılıyor. <gülüyor> e, mahkemenin bağımsızlığının Bağlayıcılığının vurgulanması anlamında ikincillik ilkesinin devlet bazlı değil tamamen o az önce anlattığım şekilde son takdirde mahkemenin yine yetkili nun farkındalığının yaratılarak ders edildiğini görüyoruz bildirgeye. Ama tek eksiğini şu, şu olduğunu söyleyen uzmanlar var bu konuda devletler icra etsin. Ve nasıl icra etsin? Bununla ilgili bir şey söylemiyor. Yani bağlayıcı kararlar tamam burada bir problem yok. Ama biz bu bağlayıcılığı nasıl daha çok vurgularız? Devletler ne yapmalı? Ee, i̇cra edilebilirliği nasıl denetlemeliyiz? Çünkü tek yetki şu an için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde icra yetkisi. Buna ilişkin bir şey söylemiyor bildiri. Ha şuna vurgu yapıyor bilgiler. Ee, Kez, e, e, 46. E, madde zaten yeni değiştirmişlerdi evet. protokollü. Oraya bir şey getirmiyor yani. 46. Özel bir şey gibi. söylemiyor Hı. onunla alakalı. E, Bakın içtihadı var hala. Bildiride bununla ilgili bir şey yok. Eleştirilen Hı. kısım bu. Ama mesela SPK'ların pardon, STK'ların <gülüyor> e, sivil toplum kuruluşlarının e, müdahil olabileceğini söylüyor. E, üçüncü kişi daha çok müdahil olmalılar. Diyalog olmalı diyor. E, hem üçüncü kişiler arasında sivil toplum kuruluşları hem diğer devletler ilgili olan devletler, mesela terör konusunda derdest bir dava var. Diyelim ki Azerbaycan'la ilgili bir dava var. Eğer ee, İngiltere'nin de menfaatlerini ilgilendiriyorsa orada verilecek karar İngiltere'de dahil olabilmeli ee, görüş sunabilmeli o davaya Rusya görüş sunabilmeli ee, sivil toplum kuruluşları da görüş sunabilmeli ve diyalog bu şekilde gerçekleşmeli. Burada şunun önemini de çizmek isterim 16. protokolden bahsettiniz evet. 16. protokol bazı ülkelerle ilgili yürürlüğe girdi 10 imzacı devlet ve onaylayan devlet aranıyordu Fransa onayladı girdi bunun önemi şu hani diyalog diyalog diyoruz ya hep bu aslında insan hakları mahkemesindeki derdest başvurularının da azaltılması iş yükünün de azaltılması bu diyalogun güçlü tutulmasına bağlı ama nasıl olacak bu? Devlet ajanları gelerek devlet yetkilileri gelerek insan hakları mahkemesine e, siyasi baskıda bulunarak değil. Briefing vermek gibi. Tam tersine e, bu mahkemeler arasında halledilecek bir şey. Mahkemenin içtihadının uygulanması, diğer yüksek derece mahkemeleri tarafından iç hukuktaki ve bu içtihadın da devlet otoriteleri tarafından ülkede uygulanmasıyla çözülecek bir şey. İşte 16 numaralı protokol de bunun için var. Orada şuna, şu yetkiyi veriyor. Yüksek mahkeme, bizde anayasa mahkemesi, Fransa'da Fransız anayasa mahkemesi ve kabul eden diğer devletler önüne gelen derdest başvuruda Sözleşmenin ve içtihadının uygulanabilmesi ve ile ilgili bir sorusu varsa bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinde sorabilecek Hı. ve diyecek ki benim önümde şöyle bir dava var Hı. senin içtihadında bu Hı. ben bunu nasıl uygulamalıyım Hı. diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne artık sorabilecek 16 numaralı protokolle e, bugüne kadar aslında 16 numaralı protokolün ve hazırlık olarak Yüksek Mahkemeler Network'ü ağı kuruldu. Hı. O aslında e, resmi olmayan bir şekilde devam ediyor. Hani evet. ilişkiler çerçevesinde, yuvarlak masa toplantıları çerçevesinde bu devam ediyordu ama resmi şekilde 16 <gülüyor> numaralı protokolde geldi. Fakat Türkiye yok şu an. Türkiye, daha, Türkiye he. e, henüz <gülüyor> onaylamadı, imzaladı ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onaylamadı. O yüzden şu an Türkiye soru soramaz e, Anayasa Mahkemesi. Ne zamanki onaylar o zaman soru sorabilir ama bu da bağlayıcı değil. Evet, tabii. Şimdi o da çok tartışıldı. Yani Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi sine bağlayıcı bir görüş verip de bir yüksek mahkemeye sen bunu bu şekilde uygulayacaksın demek de devletin egemenlik yetkisine müdahale olacağı için İngiltere gibi ülkeler buna zaten karşı çıktılar. Tabii. Yani zaten ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden nasıl çıkarım diye düşünen Düşünmem. ülkeler bunlar ama Hı -hı. hayata geçiremiyorlar tabii ki çünkü o Hı -hı. çok çok zor bir uç bir karar. Hı -hı. E, Rusya e, yine eleştirdi. Rusya ne yaptı? Bütün maddi yardımı kesti, bağışı Hı -hı. kesti, tamamen kesti. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam yüzde onluk bir kesinti. Var var ee, Ama biz tamamını kesmedik fakat Rusya kestiği için şu an e, Avrupa konseyi kitlemiş durumda. En çok kararı da ona vermişler. Ee, yani Rusya'nın derdi zaten bu şey davaları. Ee, tazminat tazminat. E, yüksek miktarda tazminatlar Hı -hı. E, siyasi sebeple e, el Hı -hı. koymalar vesaire Hı -hı. Rusya bunları kabul etmiyor ve yardımı kesti. Tabi Rusya'da Kırım meselesi de var. Evet. E, Hı -hı. asıl o sebep baktığınız Hı -hı. zaman e, Ukrayna davaları e, Ukrayna zaten uygulamıyor artık kararlarını başvurularını ele almıyormuş Bakanlar Komitesi'nde bırakıyormuş İnsan Hakları ee, Mahkemesi. O, o Madem, zaten <gülüyor> uygulamaya e... <gülüyor> karar vereyim modundaymış. ilginç. Yani ciddi, ciddi başvurular var. Yani Azerbaycan'ın durumu, Kopenhag bildirisi bu şekilde dediğim gibi. Hani ilerici bir bildiri. Kabul edildi mi? Ne oldu? Edildi edildi. 13 Nisan'da kabul Hı -hı. edildi. Ama dediğimiz gibi hani bu bir sözleşme değil. Hı -hı. E, bu işte 2019'a kadar bir reform hareketi var. Hı -hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Biz bu derdest başvuruları nasıl düşürürüz? meselesi. Evet. Derdest başvuruları düşürmek için işte protokol yapıldı 14 numaralı Hı -hı. protokol kabul edilebilirlik kriterlerinde sıkılaşma oldu. Evet. İç tüzük 47. madde evet. e, çok e, ciddi uygulanıyor katı <gülüyor> uygulanıyor. Yani usulü eksikliklerden hemen red evet, gelebilir. Evet. Ee, bunu hep aslında derdest başvuruları azaltmak için yaptılar ama Kopenhag bildirgesinin aslında altına çizdiği şey bu işi devlet otoriteleri devlette bir şekilde çözsün ama bunu nasıl çözsün? Benim mahkememin içtihadını uygulasın, kriterleri uygulasın, bunu İlk derece mahkemesi, yüksek derece mahkemesi işte anayasa mahkemesi varsa önünde daha çözsün. Evet. İşte Alpay ve Altan kararlarında da aslında biraz bunun Bunu etkisini gördük. Evet, aradan sonra zaten 46. Tamam. madde ile de ilgilenip... Azerbaycan'la da devam ederiz. Evet, evet yeni bir karar çıktı. Evet, evet Avrupa'nın halini anladık. Bir müzik arası veriyoruz. Ondan sonra <gülüyor> Azerbaycan'ın halini olacak. Sonra da Türkiye'nin halini olacak. Ondan bahsedeceğiz. Teşekkürler. Evet. to 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'ndayız. Ee, Sayın Duygu Tuğçe Köksal meslektaşımızla beraber. Hmm. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin son durumunu, verileri, e, onların geleceğine ilişkin, iş hafifletme ilişkin planlananları, kararları biraz e, zamanımızın el verdiğince dile getirdik. Çok güzel ayrıntılı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi e, Azerbaycan, e, Ru Rusya... ...Ukrayna, Gürcistan, 18. maddenin ihlaliyle ilgili haklarında karar verilen devletler... Hı hı. ...Altan ve Alpay kararlarıyla 18. maddeyle ilgili Türkiye hakkında bir ihlal verilecek mi verilmeyecek mi diye bir beklenti içine girdik. Hı hı. Ama verilmedi fakat bir yılın dosya Türkiye'den gitti ellerinde verilmeyeceği anlamına gelmiyor... Ee, yeni bir karar çıktığını evet. söylediniz az önce daha değil mi bugün hı hı. saat e, alakalı. Evet, 11'de. neler oldu efendim o kararın öyküsü nedir niye 18 ihlali verilmiş hı hı. galiba niye verildi Onlardan bahsedebilir miyiz? Azerbaycan biliyorsunuz bu insan hakları savunucuları, gazeteciler ve siyasi hayatta aktif olan kişilerle alakalı ciddi özgürlükten yoksun bırakma tedbirlerinin görüldüğü ve hatta siyasi temelli olduğu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla artık bilinen bir gerçek haline gelen bir ülke. Ee, en son MAMADLI e, kararı verildi. MAMADLI gene bir insan hakları savunucusu, bir e, sivil toplum kuruluşu kuruluşunun e, e, temsilcisi, temsilcisi diyelim. diyelim. E, 2013 seçimleriyle alakalı Azerbaycan'daki e, bir rapor yayınlıyorlar. E, 2013 seçimlerindeki osulsüzlüklerle alakalı ve bu rapor yayınlandıktan hemen sonra e, MAMADLI... E, Başka gerekçelerle tutuklanıyor ve hakkında soruşturma açılıyor. İşte bu başka gerekçeler genelde Azerbaycan'da e, sivil toplum kuruluşlarının çok uğradığı soruşturmalar. İşte <gülüyor> vergi kaçakçılığı biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı da bir takım yasalar geçiyor. Ve bunlar da çok eleştiriliyor uluslararası e, sivil toplum e, örgütleri tarafından. Kapılarına e, bazı açıklamalar tarafından. asmaları gibi böyle. E, e, finansal bir takım. Eee. <gülüyor> sıkı tedbirler vesaire bunlar e, tamamen onlara bir baskı uygulama aktivitelerini e bastırma amacıyla yapılan bir takım e, uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri olduğu hep eleştiriliyor bu konu. <gülüyor> Vergi kaçırmadan işte güveni kötüye kullanmadan e, rüşvet vesaire gibi hani ekonomik suçlar diyelim. E, bunlardan hakkında bir soruşturma başlatılıyor. Kendisinin ev hapsi uygulanması ya da e, kefaletle bırakılması talepleri var. 6 ay bir süre tutuklanmış. Daha sonra 6 e, ay sonrasında hakkında bir hapis cezası verilmiş. Evet. Şimdi burada beşinci madde yani özgürlük ve güvenlik hakkı şeyden hatırlarız. Alpay ve Altan'daki Avrupa İnsan Hakları öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın aynısı. Kuvvetli suç şüphesinin olmaması gerekçesiyle somut olayda hani çok eleştirildi ya yerindelik denetimi vesaire aynen uygulamasını görüyoruz. Bir Azerbaycan kararında mahkemenin hep yaptığı, tutukluluğun şartlarını tek tek incelemesi anlamında burada da aynı olayı görüyoruz. Evet. Ve burada gene e, suç şüphesinin olmaması e, somut olarak desteklenmesi gerekiyor. Evet, ihlal var. ihlal var. Bir de 18. madde ihlali var. E, burada işte ülkenin negatif, e, imajını negatif olarak yurt dışına yansıtma hmm. e, ve bunu engelleme aslında. Negatif bir imaj e, vermelerini engelleme amacıyla susturma ve bastırma e, anlamında Ekonomik suçlar, başka suçlar kullanılarak bu kişi e, özgürlüğünden yoksun bırakılmış tespiti var. 18. <gülüyor> madde. Fakat benim burada hani özellikle söylemek istediğim benim de dikkatimi çeken e, geleneği bozmadı aslında insan Hakları Mahkemesi. Ben hep şunu söylerim. Bu tip davalarda bakın Azerbaycan en net örneğidir. 18. madde ihlali vardır çünkü hep genelde. <gülüyor> e, evde de vardı, Mamadov'da da vardı, e, Jafarov'da da var. Şimdi bunda da var. Ev az, 3 yıl bekliyor. Yani başvuru burada 2014. Bakın 4 yıl sonra karar verdi. 18. madde. <gülüyor> ee, işte Jafarov'da e, 3 yıl. E, diğerlerinde yine 3 yıl. E, bir tek Ukrayna davalarında, Timoshenko'da ve Lütsenko'da evet. 2 yıl. Hı hı. Ee, orada daha açık bir şey var. Tabii çok, siyasi tabii, lider onlar. E, muhalefet lider. Tabii ki. Lider. Orada ciddi bir zaten Eski uluslararası başbakan. bir yankıda vardı orada. Hı hı. Burada da aynı şekilde ona atıf da yapmış. Hı hı. Ee, uluslararası anlamda çok eleştirilen hı hı. uygulamalar diye e, Azerbaycan'la ilgili ona atıf da var. Şimdi o yüzden ben şuna gelmek istiyorum. Hep insan hakları mahkemesi tartışılıyor ya. Niye hı hı. geç karar veriyor? Niye hemen biz başvurduk? Üç ay sonra karar vermedi de bekliyor. E, bakınız işte Azerbaycan'da yine bir 18. madde ihlali hani göz göre göre aslında e, herkesin bildiği durumun somutlaştırılması mahkeme kararı 4 yıl sonra ihlal kararı vermiş. 6 ay yatmış çıkmış kişi zaten. Yani o yüzden de hani Türkiye'ye mi karşı hep bunlar? Türkiye mi? E, Türkiye ile ilgili hiçbir şey yapmıyor insan Hakları Mahkemesi diye eleştiriler var ya aslında ben en güzel örneğin Azerbaycan olduğunu düşünüyorum. Ki 18. madde ihlali var. Bütün evet. davalarında. Süreci Komple, kümülatif değerlendirmek için izlemek ihtiyacı var. yani değil. her somut olayın şartlarında. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. E peki neden Altan ve Alpay şimdi iki sene içerisinde verildi? E Anayasa Mahkemesi'nin etkisi olduğu için bana göre verildi hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Anayasa Mahkemesi karar vermeseydi hı hı. belki de daha uzun bir süre sonra hı hı. E, Cumhuriyet davasında olduğu gibi diğer gazetecilerle hı hı. ilgili olduğu hı hı. gibi... Ee, belki daha uzun sürecekti bu süreç ki onlar hakkında bir karar vermedi. Anayasa Mahkemesi burada karar verdikten sonra ele aldı hemen. Ama ikisi birbirini etkiledi. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi de bu gazeteciler ve milletvekillerinin darbeye cebri hareketle katılma olanağı olmadığı için sadece yazılarıyla suçlandıkları için ön, öncelikle inceleme kararı tabii. almıştı. Yani Anayasa Mahkemesinin de bunları öne alması, İnsan Hakları Mahkemesinin öncelikli incelemesinin hızlı ilerlemesinden kaynaklandı. Birbirleri <gülüyor> karşılıklı olarak dans ediyorlar, tetikliyorlar diye düşünüyorum. Evet ama hani. 3 yıl önceden yani en azından bir iki buçuk yıl önceden e, zaten hiçbir devletle alakalı böyle bir karar evet. verilmişliği yok. Türkiye'yi e, özel olarak hani e, bir yılda karar vermesi için hani çok özel bir durum <gülüyor> olması lazım herhalde. Ama o yüzden de hani ben bu eleştirileri kısmen e, haksız buluyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı. Sanırım olağanüstü halden dolayı insanlarda beklenen seviyeye suçla tüketilmesiyle evet. alakalı Anayasa Aslında Mahkemesi 91 içtihadını değiştirmeseydi Hı -hı. sanırım herkes hala e, ulusal süzgeç görevini göreceğine inanıyordu. Gerekçesiz değiştirmeseydi e, belki de evet, evet problem ondan kaynaklandı ve belki yüzden ön aldı insan hakları mahkemesi yani karşılıklı olarak Hı -hı. öyle bir süreç yaşandı. Tabii mesela e, milletvekiliyle alakalı Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi Hı -hı. karar verdi. Evet. Ha, henüz insan hakları mahkemesi karar vermedi. vermedi. Evet. Şimdi evet. hani bilemiyoruz neden bekliyor hmm. e, hani hiçbir fikrim yok onunla ilgili ama e, dediğim gibi ben e, büyük e, büyük e, yanlış bir ifade oldu ama e, siyasi anlamda ee, daha önem arz eden işte parti liderleri muhalefet Lutschenko'dan bahsediyorum Hı -hı. Timoshenko'dan bahsediyorum ee, bu tip durumlarla alakalı belki başvurularda dediğim gibi 18. madde ihlalinin irdelenmesi Hı -hı. E, ayrı bir mevzu hani ben burada Hı -hı. daha çok e, pay görüyorum 18. madde ihlali Hı -hı. gündeme gelebilir. Bunu Ukrayna'dan hareketle söylüyorum hı hı. dediğim gibi hani Timoshenko'nun durumu zaten herkes tarafından malumdu ve oradaki amacın tamamen o kişiyi e, siyaset çıkarmak çekmek için. Hı hı. olduğu çok açıktı. Hı hı. Şimdi bu gibi durumlar tabi somut olayın şartlarında farklı farklı e, değerlendirilir. Hı hı. Ben şeyle alakalı bir şey söylemek isterim. Bugün gene daha doğrusu e, Mamadli davasıyla e, aynı dönemde başka bir karar verildi Fransa ile alakalı. Şimdi bizim bir 46. madde uygulaması var. Evet onu ee, soracağım ben de Şahin Alpay ile ilgili yapılan değerlendirmeden de zamanımızın el verdiğince bahsedebilirseniz. 46. madde ile alakalı şu bilmeyen dinleyicilerimiz için onu da ifade etmiş olalım. İşte mahkemenin çok ender yaptığı bu kişiyi özgürlüğüne kavuştur tahliye et <gülüyor> kararı. 46. madde yani genel ya da bireysel bir tedbir almasını istiyor hı hı. devletten şimdi bu aslında ilk defa verdi ilk defa verdi dendi ama yeni bir Azerbaycan kararında gördük aslında biz bunu hı hı. E, Fatulayev kararında tahliye et dedi hı hı. ilk budur hı hı. Azerbaycan kararıdır yine 18. madde ihlali vardır hı hı. fakat Azerbaycan işte 6 ay geçtikten sonra tahliye etmiştir hı hı. E, burada az direnmiş e, yani e, tahliye etmiştir o yüzden o çok bilinmez. Hani hı hı. kişi özgürlüğüne kavuştuğu için Mamadov bilinir hep. Hı hı. Ee, orada da mahkeme kararında 46 yoktur. Ee, hı hı. şey Bakanlar Komitesi söylemiştir ama asıl ev davasıdır. Ee, ama M Mamadli davasıyla aynı gün verilen Fransa AS kararı ee, bir teröristin Fas asıllı bir teröristin Fransa vatandaşı ee, tür ülkeden geri gönderilmesi, FAS'a geri gönderilmesiyle ilgili bir karar, mahkeme tedbir kararı vermiş, geri gönderme diye. Şuna geleceğim, yani tedbir kararının niteliği e, hakikaten bir ihlalle giden yolu açar mı e, tedbir kararı? Yani bir davada tedbir kararı verildiyse, e, o kesinlikle ihlalle sonuçlanacak bir davadır diyebilir miyizin en güzel örneğidir. Hı hı. E, tedbir kararı veriyor bir teröristle alakalı. Bunda hiçbir sakınca şey yok e, şüphe yok. Mahkum, mahkum olmuş. olmuş. Fransa'da mahkum olmuş. E, Fransa'daki bombalı eylemlere yardımla alakalı e, mahkumiyeti var. E, İnsan Hakları Mahkemesi tedbir veriyor. Diyor ki gönderme. Fransa Pasa mı iade edildi? Pasa iyardı. Yani Orada muamele, işkence e, e, görme riski, riski garanti. Dolayısıyla için. Türkiye hakkında da mahkumiyetler verdi. O yüzden Tabii. de yabancıları koruma kanunu <gülüyor> 2014 Aynen. yılında Zaten Mamada da, Mama Kulov davası vardır. Evet. Ee, onun bir benzeri bir davada. Hı. En son uygulaması diyelim. Ee, tedbir kararını verdikten sonra Fransa diyor ki bu adam terörist. Hı. Ben bunu burada tutamam diyor Hı. ve... Geri göndürüyor. Mahkemenin kararına rağmen. rağmen. Aynen hmm. da Kulov davasındaki Türkiye gibi. Hı -hı. Ve yine bir 34. madde. Yani Hı -hı. bireysel başvurunun ihlal edilmesiyle alakalı. E, hakkının ihlal edilmesiyle alakalı bir e, ihlal kararı çıktı. Fransa'nın tedbir kararına rağmen. Bunu Hı -hı. yapma demesine rağmen göndermesiyle alakalı. Ama işin enteresan tarafı geri gönderdi. Orada kötü muamele riski vesaire e, somut verilerle ispatlanamadığı için üçüncü maddeden ihlal çıkmadı. Hmm. Bakın tedbir kararı var. Evet Hilmi da yapmıştı biliyorsunuz. Tedbiden Tabii. tahliye edip sonra hakkının ihlali karar olmadığına vermiydi. karar vermişti. Yani o yüzden tedbir kararı vermesi demek hmm. tamamen şununla alakalıdır. Ben bu bireysel başvuruyu hmm. düzgün şekilde sonuca hmm. bağlayabilmem için hmm. en azından bu adamın yaşaması lazım. Hmm. Eğer işkence, kötü muamele riski varsa da Göndermeki ki bireysel başvuruyu bağlayayım ki zarar gelmesin bireysel başvuru Bir de kamu düzenini hakkında. bozuyor. Yani işkence yapı yapılacağı belli iken, tahmin ediliyorken yüksek oranda gönderilmesi zaten Avrupa kamu düzenini bozuyor. Sözünü ettiğiniz kararla ilgili zaten e, şu an ihtiyati tedbirler üzerine Hı -hı. çalışıyorum. Türkiye'yi de eleştirmiş, tartışmış o kararında. Hı -hı. Çünkü bizim e, 6216 sayılı Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'nin yeni kuruluş yasasının ilgili maddesinde... E, hak sınırlaması yapmıyor. Şu hak için ihtiyacı tedbir verilir. Hı hı. Bu hak için verilmez Tabii. demiyor. Ama mahkeme kendi iş tüzüğünü düzenlerken insan Hakları Mahkemesi iştahatlarını e, öykünerek yinelediği için ikinci ve üçüncü maddenin ihlalini sıklıkla e, tedbirle sınırlı e, hı hı. tuttuğu için insan Hakları Mahkemesi. bize de yaşam hakkı ve işkence yasayla ile ilgili bir düzenleme var. Ama e, bu kararda... Ee, kanunuzda yokken bir sınırlama sadece bunu tüzüğünüzde yapıyorsunuz Hı -hı. oysa bütün hakları korumak gerektiği Türkiye'ye e, bu çözük ve kanun arasındaki fark ve gerektiğinde tedbir vermemeyle ilgili Hı -hı. bir eleştirisi var o kararda o yüzden avukat arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Çözükte her ne kadar sadece yaşam hakkı ve işkence yazsa da Hı -hı. kanunda bir sınırlama olmadığı için ve sözünü ettiğiniz kararda da bu uygulama eleştirildiği için atipik bir durum varsa, acil bir müdahale Hı. gerekiyorsa yine tedbir istemekte yarar var. Belki Anayasa Mahkemesi de güncel ihtiyaçlarında, <gülüyor> güncel kararlarında iştahatları ihtiyaçları, toplumsal ihtiyaçları karşılayıcı bir müdahalede de bulunabilir. Dileğimiz e, o. E, ama tabii e, yaşam hakkına ciddi yakın bir tehlike, açık bir tehlike görmediği müddetçe insan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı çok açık. Hı -hı. E, yani hani çok yaşlı e, kişilerin e, tahliye edilmesi durumunda bile, yani çok evet. yaşlı gerçekten. Vermiş ama 5'te de 6'da yani o tür eğilimler var. Çok istisna e, az i̇stisna, sayıda. Çok istisna. O yüzden avukatların evet. atipik zaten ben de bilerek evet. o kemiği kullanıyorum. Çok kendini gibi bir durum var. Ortaya koymaları lazım. Ama talep etmekte hiçbir sakınca yok. Tabi ama talep, talep edip e, tek başına talep etmek bir işe yaramıyor. Talep ederken ispat etmek, ortaya <gülüyor> koymak, tabii. yükümüzü sanırım ne tam Ne kadar elinizi e, yerine verilerle destekleyebilirseniz e, elbette ki başarı şansı her zaman daha yüksek olur. Peki. O zaman e, Türkiye'nin hali ne olacak? Başka zamana mı bırakalım? Vallahi e, ben e, açıkçası Neler söylemek O, hal, e, o halin e, Uzadı ile Uzatılmasıyla yine. alakalı olarak en başta da söylediniz. Ben bunu çok önceden de söylemiştim. E, Fransa e, o hali bitirdiği zaman e, Kasım ayında e, herhalde dedim Türkiye'de yani kişisel kanaatim <gülüyor> iki yılı bitirdiğinde herhalde e, bitirir diye düşünüyorum. E, zaten seçimler de öne alındı. E, 24 Haziran'da yani e, o halde 18 Temmuz'da bitecek herhalde. E, o halin sonrasında büyük Yok. ihtimalle kanun düzenlemeler olur evet. diye düşünüyorum. Aynen Fransa'da olduğu gibi e, tabii onların da anayasa mahkemesi önüne gitmesi, eğer hak ve özgürlüklerle ilgili bir sıkıntı Hı -hı. varsa, kısıtlama varsa e, ahim içtihadına aykırı şekilde. Bakın hep aynı şeyi aslında tekrarlamak isterim. ikincilik ilkesi ikincilik ilkesi. Devletin takdir yetkisini kullanması. Bunlar tamam. Bunlarda hiçbir problem yok. Ama Hı -hı. bunu şu şekilde algılamak gerekiyor. Hani benim de son cümlem isterseniz o olsun kendi adıma. Mesela. ...ve ee, ikincillik yetkisini Ahim'in İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını ortaya koyduğu kriterleri... ...devlet makamlarının en iyi şekilde uygulaması, yapılması gereken yerlerde o terazi ayarının yapılması... ...hak ve özgürlükler arasındaki hangisini daha yukarıda tutacağız, hangisini daha aşağıda tutacağız... ...orantılılık, demokratik toplumda gereklilik incelemesi bakımından yeterli ve uygun gerekçelerin ortaya konması... Ha eğer bu şekilde bir uygulama yoksa da en son takdirde zaten hak ve özgürlüklerin koruyucusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, önce Anayasa Mahkemesi sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, elbette ki e, kendi gücünü orada e, müdahale ederek gösterecektir. İkincilik ilkesi bunu engellemez. Evet tabi... E... O hal sürecinde seçim nasıl yapılır? Bu seçim e, ne Ayrı kadar... Ayrı bir program konusu tabii. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. E, önümüzdeki programlarda e, bunu da inşallah tartışacağız. E, o hali nasıl değer, ile ilgili çok şey söyledik ki belki Avrupa Konseyi'nin e, hem siyasi hem yargısal makamlarının ama... Ee, seçimle ilgili değerlendirmeyi de bir ayrıca derdi toplu yine dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Hoş Bakalım başımıza neler gelecek. <gülüyor> ben size çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Diğer programlarımıza yine sizlerle sizinle birlikte olmaktan büyük keyif ve mutluluk duyacağız. Çok sesli, çok fikirli, iletişimli, güzel bir dönem olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş Hoşçakalın.